İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Bu program bir sohbet programı. Ben Doğan Cüceloğlu ve sevgili arkadaşım Polat Doğru'yla biz yaşamın değişik boyutlarında farkındalık oluşturmak amacıyla bir sohbet oluşturuyoruz. Hoş geldiniz. Polat'cığım merhaba, hoş geldin. Merhabalar hocam, nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Sen de iyisin. Nefis hocam, çok, çok güzel. Burada olmak çok güzel. Büyük bir keyif. Polat, bu hafta hangi konuda sohbet edeceğiz? Hocam e, eksik kalmasın biz de üstüne konuşalım dediğim bir konu var. Herkes konuşuyor üstüne. Evet. E, eğitim konusu bizim ülkemizin en çok konuşulan konularından biri ve zamandan bağımsız bir konu. Yani bizde hep konuşulan bir konu işte. Eğitim Hı. şart diyoruz, eğitim sorunu diyoruz, eğitim eksikliği diyoruz, eğitim sistemi diyoruz diyoruz diyoruz. Bir sürü şey söylüyoruz. Evet. E, bugün biz de sıramızı savalım bu konuyla ilgili bir konuşalım diye istedim ben. Umarım bizim konuşmamız daha farklı daha olacak. Daha farklı olacağım dan eminim hocam sadece biraz böyle ne derler ona alçak gönüllülük yapmaya çalışıyordum ama devam ettiremedim söylemek durumunda kaldım ben de evet. farklı bir şekilde konuşacağımızdan eminim ama önce arkadaşlarımızın hazırladığı bir görüntü var hocam sokakta insanlara sordular ya Doğan Bey'e bu konuyla ilgili ne sormak istersiniz ne söylemek istersiniz diye o görüntüleri bir izleyelim arkasından da sohbetimize başlayalım hocam haydi bakalım evet benim bir erkek kardeşim var. Ailede abinin küçük kardeş üzerinde eğitimi açısından önemini öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Eğitim camiasında önemli bir yer tutan öğretmenlerimizin kendini geliştirmek için imkanları olabilir mi diye bir soru soralım. Eğitim sayesinde hayatımızda neler değişir bunları öğrenmek istiyorum sizlerden. Doğan Bey eğitim sadece bilgi depolamak mıdır? İnsanların öğrendikleri şey hayattan ne anlam katıyor? Merhaba Doğan Bey, insanların kalbi de eğitilir mi acaba? Merhaba Doğan Bey, bir sorum olacak. Ee, i̇yi öğretmen kimdir? Türkiye'de üniversiteye gitmek isteyen herkes... Dershaneye gitmek zorunda mıdır? E, Doğan mesela şeyi sorabiliriz. Bu yeni eğitim sistemi 4 artı 4 artı 4ün e, 66 aylık çocuklar üzerindeki etkisini. Eğitim sadece bilgi depolamak mıdır? Doğan Bey eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? E, genel kültürlü olmak e, sadece iyi okullarda okumaklama mı olur? Bunu merak ediyorum. E, i̇çtenlikle yanıtlarsanız çok sevinirim. İnsan kendi kendine eğitim verebilir mi? <gülüyor> Evet Palat'cığım bence bunları ele alalım. Başka bir tamam, şey konuşmamıza başka bir gerek şey konuşmaya yok. konuşmaya gerek yok hakikaten. Yani. Ya. yani bir ülkenin vatandaşlarının bir konuyla ilgili bu kadar soruyu üretecek kadar bilinçli olması da ayrıyeten tartışılması gereken bir konu diye düşünüyorum ben. Yani, yani Demek ki bu hepimizin kafasında bir yerlerde var. Hepimizin ilgilendiği, hepimizin önemsediği bir konu diye düşünüyorum ben. Ee, peki o zaman önce şey konuşsak diye düşünüyorum. Mesela bir söz var bir düşünür diyor ki yani eğitim pahalı diyenler cehaletin bedelini hesaplasalar durumu daha iyi anlayacaklar gibi bir şey söyleniyor siz katılıyor musunuz bunu hocam kesinlikle katılıyorum yani e, o bakımdan insanın gelişimine yapılan yatırım hı hı. toplum aile bilinçli ise e, bence en verimli yatırım en verimli yatırım. Evet, evet kesinlikle çünkü e, sorunların temelinde gerçekten e, farkında olmamak, e, ilişkileri bilmemek, e, sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili bir farkında, farkında yokluğu ortaya çıkarıyor. Ama bu e, ben mesela bilmemek diyemiyorum. Çünkü bir vatandaşımızın da sorduğu gibi eğitim sadece bilgi mi Acaba, bilgi depolamak mı? Bilgi depolamak evet. mı deyince cevabım kesinlikle hayır. Yani günde iki paket sigara içen e, kardiyoloji profesörü var benim ülkemde. Bilgisi ve, deryal gibi. takip ediyor ve e, sigara zararı ile ilgili konferanslar falan veriyor. Yani enteresan bir konu. Onun için bizim konuşmamız esasında bugün eğitimin felsefesiyle özüyle ilgili onun için daha ziyade politik ortamların konuştuğu e, türden bir konuşma olmayacak. Hı hı. E, peki o zaman hocam şu eğitimi biraz tanımlasak. Yani eğitim nedir hocam? Geçenlerde yürüyordum Polat. Aa, bir kedi gördüm. Hı hı. Nasıl kediydi görsen? Dedim ya kedi gibi kedi. <gülüyor> yani hakikaten tam kedi. <gülüyor> Ve aa, o Bakışı, yürüyüşü, tırmanışı, esneyişi falan. Sonra a, yürüdüm ve biraz sonra baktım bir örümcek gördüm. Aha. Örümcek? Yani başka türlü olamaz işte örümcek. Örümcek budur işte. <gülüyor> e, ve o sırada a, bir kargo a, evet. kondu. Böyle bir baktı yürüdü. Onların yürüyüşü biraz tuhaf evet. işte. Sonra böyle gitti yerden bir yiyecek almak üzere sağa sola baktı falan tam karga <gülüyor> <gülüyor> ve dedim ya karga kargalığını örümcek örümceğli kedi kediliğini sonra düşündüm bunu insan için kullanabilir miyim diye hmm. ve birden bir farkına vardım diyemezsin diyemezsin yani. yani Şöyle söylüyoruz ya adam gibi adamsın falan Aha. diyoruz ama toplumdan topluma değişiyor. Bir de kimin ama dediğine de bağlı yani. Evet ve bir aynen öyle ama bir kedi için bu bir örümcek için Yok. karga için bu farklı değil. Dünyanın her yerinde karga karga kedi kedi ama dünyanın her yerinde. Şimdi o zaman düşündüm demek ki biz insanlar doğuştan bir potansiyel olarak doğuyoruz. Doğru. Ve İçine doğduğumuz aile... ...içine doğduğumuz toplum... ...içine doğduğumuz medeniyet... ...alıyor bizi... ...ve o eğitim dediğimiz hadiseyle... ...başlıyor süreçlemeye. Ondan dolayı... ...her gün, her zaman... ...şimdi şu anda Polat... ...biz eğitim sürecinin tam içindeyiz. Tamam. Bu program bir eğitim programı. Aynen öyle. Ama... Kim öğretmen peki efendim e, nerede müdür okul nerede sıralar nerede tahtası nerede peki madem ki eğitim programı <gülüyor> diyememsin çünkü tabii. bu sohbet içerisinde ben de bence eğitimin özünü yakalamış durumdayız. Şimdi o zaman tabi bu çerçevede bir niyet meselesi işin içerisine giriyor diye düşünüyorum ben yani eğitim neyi niyet ediniyor neyi neyi niyetliyor kısmı çok önemli bir hale geliyor eğer eğitim kendi devamlılığını sağlama niyetindeyse bunun için bir eğitim yapılıyorsa evet o zaman çok rahat sorulabilir. Nerede müdür, nerede okul, nerede öğretmen, nerede tahta, nerede sıra hadi canım sizin yaptığınız gibi de eğitim mi olur diyebilir. Ama eğitimin niyeti kişinin gelişmesi olabileceğinin ne iyisi olması potansiyelini gerçekleştirmesi noktasıysa yani bu bile fazla eğitim demek için bence. Her an her yerde bir eğitim ihtimali ve fırsatı var. Evet. Ve bence çok önemli bir şeyin... ...altını çizdik ama ince çizdik... ...biraz daha kalın çizelim. Hocam. Şimdi... E, ...Polat... ...yaşamda... ...hangi olayı alırsak alalım... Aha. ...bir insanın diğerine günaydın demesi... ...veya asık suratlı olması... ...veya birisinin diğerine vurması... E, ...savaş tıkması... alışveriş ...hangi olayı alırsana? al... E, ...o olayı anlayabilmek için... ...o olayın içinde yer aldığı... ...çerçeveyi anlamak lazım. Doğru. Ondan dolayı... ...birisi günaydın dediği zaman... ...mesela dersin ki... ...karşıdaki herhalde memnun olur. Fakat Aha. sana öyle çerçeveler anlatabilirim ki... ...karşıdaki sinirlenir. Ne demek istiyorsun <gülüyor> sen günaydın demekle diye. Alt üst ilişkisi bakımında... Doğru. ...ihlal edilen bir kurallardır. Şimdi... Eğitimin niyeti bir çerçeve içinde oluşuyor. Ben buna büyük resim bilinci diyorum. Şimdi baktığım zaman genel olarak iki tane çerçeve görüyorum ben. Hı -hı. Büyük resim bilinci. Bir tanesi şu. Eğitim benim sıralamış olduğum şu özellikleri Doğru. elime almış olduğum şu öğrenciye yükleme sürecidir. Bu sürecin sonucunda elma almış olduğumu öğrenince benim istediğimin tıpkısının aynısı olacaktır. Böyle yürüyecektir, böyle giyinecektir, böyle bakacaktır, böyle konuşacaklar. Böyle inanacaktır, böyle konuşacaktır. Eğitim esas itibarıyla bir kalıplama hadisesidir, programlama hadisesidir efendim diyecektir. Şimdi mebden değilmiş gibi konuşuyorsunuz. Ne sakıncası var bunun hocam? Polat, <gülüyor> yani ne var şimdi bir ana baba, bir öğretmen, bir toplum diyemez mi böyle bir şey? Ya bu çocuklar şekilsiz, şemalsiz öyle abuk sabuk dağılacaklarına, bilmem ne olacaklarına, kardeşim işte şu şu şu şu özelliklere, şu donanımlara sahip insanlar olsunlar, şöyle dediğimiz gibi birileri olsunlar desek olmaz mı? Olduğunu sanarak yüzyıllarca uygulamalar yapıldı. Aha. Ama olmuyor. Neden? Çünkü bir çiftçi hı hı. eline bir meşe palamalı alıyor. Diyor ki senin ne olduğun beni ilgilendirmez. <gülüyor> senin armut olmanı istiyorum. Neden? Çünkü memleketin armuda ihtiyacı var. Ben seni dikeceğim. Heh. Eğer armut olmazsan iflahını keseceğim. Onun için armut ol sana armut muamelesi yapacağım <gülüyor> ve böyle bir çiftçi hiçbir zaman ayakta kalamaz eğitim eğer kalıplama modeli üzerine gitmeyip de uh -huh. insanı geliştirme modeli üzerine olursa o zaman ilk yapacağın şey merhaba sen bir potansiyelsin ama nedir bu potansiyel elma mısın armut musun muz musun Narenciye nar mısın nedir? Çünkü ben eğitim ortamı olarak senin potansiyeline uygun ortamı yarattığım zaman olabileceğinin eğitim senin olabileceğinin en iyisi olmana yardım etmektir. Evet. Bu gelişim gücü senin içinde var. Hocam yani bizim şu ana kadar öğrendiğimiz içeride sağda solda konuşulan hikayelere bakılırsa ...yani fazla serbest bırakmaya gelmez gibi bir durum var normal şartlarda insanı. Yani sizin bu söylediğinizde böyle kendini keşfetmeye, geliştirme, anlama, bulma falan gibi durumlar var. Yani siz hakikaten insanın bu derecede güvenilir olduğuna inanıyor musunuz? Ben şimdi 52 yıl psikoloji hı hı. içerisinde okuyup yazan, çizen, araştıran birisi olarak konuşuyorum tabii... Ve bu çerçeve içerisinde baktığım zaman insanın bir biyolojik temelin olduğunu biliyorum. Bu biyolojik temel içerisinde insana baktığımda e, hücre düzeyinden e, sinir sistemi, beynin gelişimiyle ilgili çok karmaşık bir sistem var. Ve geldiğim nokta şu, insan bir potansiyel olarak doğuyor hı hı. ve bu potansiyelde esas itibariyle İki tane donanım çok güçlü verilmiş vaziyette. Bir tanesi işte bu bilgisayarda bu hardware dedikleri Yazılı. Şey, yani donanım. ona donanım Hı -hı. diyelim işte. Yani sinir sisteminin yapısı. 100 milyarın üzerinde sinir hücresi. Her bir sinir hücresinin 10 13000 bin arasında değişen sinaptik bağlantısı var. Ama 100 milyarın üzerinde sinaptik bağlantı var potansiyel olarak. Düşünebildiğin zaman ve bu sinaptik bağlantılarda oluyor şey öğrenme esas itibariyle. Bu sinaptik bağlantılar hepsi ayakta kalmıyor. Çocuk 5, 6, 7 yaşına gelince bazı sinaptik bağlantılar içinde büyüdüğü aile, kültür ve yaşayış tarzı içerisinde karayolu gibi oluşmaya başlıyor, etkinleşiyor ve böylelikle daha güçlü hale gelmiş oluyor. Şimdi bu verilmiş, bu var insanda. Bir şey daha var. Ona da işte İngilizce'deki software dedikleri yazılım veya da gömülü program diyorlar. Evet. Doğuştan var. Fıtrat dedikleri hadise. Sanki Allah de doğada inancına göre değişebilir. Şöyle bir program yüklenmiş çocuğa. Denmiş ki belirsizlikten rahatsız olacaksın. Anlamadığın şeylerden rahatsız olacaksın. Anlamak için çaba göstereceksin. Belirgin hale getirmek için çaba göstereceksin. Poyraz şimdi dört e, 4,5 yaşında. 5'e geldi. 5'e geldi. Bunu açık seçik görüyorsun sen Görüyorum, oğlunda. Tabii ki Görüyorum, çok hocam. Yani e... Çocuk öğrenmek için çabalıyor zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani bu benim çocuğuma özel bir durumda değil her ana babanın her çocuğunun eğer ortada herhangi bir rahatsızlık yoksa kendini öğrenmek için paraladığını görüyorum yani onu da öğreneyim bunu da öğreneyim şunu da bilmem ne yapayım diye ve o noktada yani ben hani soruyorum anlayalım diye soruyorum ama benim de inancım tam insana. Yani potansiyeline öğrenmeye, gelişmeye yönelik olan potansiyeline inancım tam. Heh. Bu noktada bir tane konu var bence. Ee, sizin az önce söylediğiniz eğitim ne yapmaya çalışıyor meselesi. Yani kalıplar mı yoksa çocuğun gelişmesine mi hizmet eder? Eğitim sürecine girmiş herkes için burada çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bir diğer konu da bence cevap verilmesi gereken sorulardan bir tanesi bu diye düşünüyorum eğitim sisteminin içerisine giren burada artık yer almaya başlayan herkesin tüm aktörlerin kendine sorması gereken bir soru olduğunu düşünüyorum bu ana baba için de geçerli çocuk için de geçerli öğretmen için de okul için de herkes için de ben eğitime bir araç gözüyle mi bakıyorum bir amaç gözüyle mi bakıyorum diye sorması gerekir diye düşünüyorum çünkü evet. eğitime araç gözüyle bakarsanız yani benim hayatta kendimi gerçekleştirmem için edinmem gereken donanımları edinmeye yönelik bir araçtır diye bakarsanız eğitime bambaşka bir dünya yaratıyorsunuz o zaman beklentileriniz ve değerlendirme biçiminiz de değişiyor eğitim amaçtır diye bakarsanız o zaman başka bir yere gidiyorsunuz bir anda çok daha acayip şeyler beklemeye başlıyorsunuz ve bütün beklentinizi orada var olan müthiş potansiyel yerine sistemler ve kurumlar üstüne kurgulamaya başlıyorsunuz evet ve ondan sonra da ne yazık ki işler umulduğu gibi gitmiyor çok evet. doğal olarak yani. evet. Polat burada ben biraz geriye alacağım şimdi Poyraz'ın durumuna Hı -hı. geçelim Poyraz bakın çok önemli bir fark var Ezberlemeye çalışmıyor. Yok, Anlamaya, çalışıyor. Anlamaya, çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. Anlamaya, ilişki kurmaya çalışıyor. Yani beyin böyle çalışıyor benim anladığım evet. kadarıyla. Bir öncekiyle yeni gelenin arasındaki ilişkiyi kurarak bir yere doğru Tahmin ediyorum sana ara sıra şunu söyledi. Peki baba bunu böyle yapsam böyle olur mu acaba? Soruyor. Tabii. Soruyor tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii soruyor. O yani neden sonuç ilişkisi içerisinde sürekli bir şeyler soruyor. Soruyor yani değil onu mi? Onu böyle yaparsam ne olur? Bunu böyle yaparsam ne olur? O onunla ne olur? Peki onu öyle yaptıktan sonra bilmem ne bilmem ne olursa bilmem ne olur falan diye evet. sonsuzluğa giden bir soru dizgesi evet. yani. Şimdi bir eğitimci bakışı içerisinde şuna karar vermek lazım. İnsanın düşünme ve anlama potansiyeline güveniyor muyum, inanıyor muyum, inanmıyor muyum meselesi. Aynen. Eğer evet inanıyorum derse o zaman keşfettireceksin. Bu budur, şu şudur, bunu böyle anla, böyle anla demeyeceksin. Görev budur diyorsunuz Keşfettireceksin, yani. keşfettirdiğin anda o zaman sigara içen kardiyoloji profesörü olmaz. Olamaz. olamaz, olamaz ki, olamaz yani doğasına aykırı o işi. Aynen öyle. O bakımdan e, senin dediğin türden eğitim bir amaç haline gelince adam kardiyoloji profesörü olur anlatır, ama sigara içmeye devam eder. Tabii sen, tabii. Ve der ki benim kim olduğumu biliyor musun? Ben dünyanın en iyi kardiyoloji profesörüyüm der. <gülüyor> ve ondan sonra da koca bir toplu eğitime ve bilime olan güvenini kaybeder. Hem kaybeder hem de sıcaklığını da yitirir hocam. En te, bence en büyük tehlikelilerden bir tanesi bu. Biz eğitime hakikaten sıcaklığımızı yitirmiş durumdayız. Ama o nedenden ama bu nedenden bir sürü sebepten dolayı bizim eğitimle aramız açılmış durumda. Yani eğitim sisteminin içerisinde olan, eğitimin içinde olan insanlar için de durum aynı. Ana babalar durumdan şikayetçi, öğretmenler durumdan şikayetçi, yöneticiler durumdan şikayetçi, herkes durumdan şikayetçi. Yani nasıl böyle bir noktaya geliniyor, ne oluyor da böyle oluyoru bir kere daha konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bunu insanların düşünmesi gerekir diye düşünüyorum ve oysa ki yani ortada bir fırsatlar kümesi var ve hiçbir zaman bir fırsatlar kümesi gibi görünemiyor bu. Şöyle bir yaklaşım yapalım. Bir okul düşünelim. Şimdi buradan öğrenciler giriyor. 3, 5, 6, 7, 8 yıl kalıyorlar. 4 yıl kalıyorlar ve mezun oluyorlar. Şimdi okula girdi. Evet. Mezun oldu. Doğru. Mezun olduğu zaman bunların hepsi birbirinin aynısının tıpkısı gibi düşünüp, davranıp ve inanıyorsa işte bu okul kalıplayan bir okuldur diye düşünüyorum. Yani. Bu neyi gerektirir? Koyun sürüsüne mutlaka bir çoban, çoban gerektirir. Tabii. Mutlaka başına bir çoban gerektirir böyle. Peki işte bu senin demki söylediye bir amaç haline geldiğinde kalıplama yani. durum oluyor. Şimdi buraya öğrenciler girdi. Okulda bir şeyler oldu. Bakıyorsun şahsiyet olarak mezun oluyorlar. Doğru. Ne demek şahsiyet olması? Olaylar karşısında tepki yerine düşünüyor, taşınıyor. Kendi değerleri içerisinde. Aklına ve vicdanına yatan doğru seçimler yaparak hareket etmeye başlıyor. Böylelikle düşünüyorsun, diyorsun ki bu adam farkında. Neyin farkında? Bir, dış dünyanın farkında. Doğru. Dış dünyayı süreçliyor. İkincisi neyin farkında? Değerlerini farkında. Ne iyi ne kötü. Neyin farkında? Kısa vadeli sonuçların farkında. Uzun, Uzun vadeli sonuçların farkında. Neyin farkında? Ben tek değilim. İlişkiler ağı içerisinde yaşamımı sürdürüyorum. Benim yaptığım seçim ailemi komşumu, toplumu, şirketimi, ülkemi, insanlar alemini, kedikler, köpekler ve ağaçları nasıl etkileyecek acaba bunun farkında. İşte burada kalıplayan değil, geliştiren eğitimden söz etmiş oluyoruz hakikaten. Yani zaten eğitim geliştirmeye karar verdiği zaman, eğitimin niyeti bu olduğu zaman ee... Öğrenciler birer sayı olmanın ötesinde birer kişi haline gelmeye başlıyorlar. Evet. Ve ben aynı durumu tersi için de aynı şekilde okuyorum hocam. Yani bence eğitimin içerisindeki kurumlar, öğretmenler, yöneticilerin de birer numara veya da birer pozisyon gibi değil. Birer insan özellikleri olan birer kişi gibi değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü... Ee, ana babalar bu işi kolaylaştırabilecekken zorlaştıran birer unsur haline de gelebiliyorlar. Şimdi çok haklı olarak ben de babayım. Benim için en değerli şey benim çocuğum. Kesin yani bunun, bunun hiç lamucimi yok. Başka türlüsünde olması mümkün değil. Ve orada bulunan en değerli şey benim çocuğum. Ama benimle birlikte diğer bulunan çocuklar da her ana baba için aynı durumda. Ve hepimizin varlığını dengeye oturturmakla sorumlu olan bir kurumla bir öğretmen var orada. Şimdi önümüze bir seçim çıkıyor böyle bir durumda. Biz bu öğretmenle bu kurumun işini kolaylaştıracak mıyız zorlaştıracak mıyız? Bir kere şunu söyleyeyim ben bilen için de durum aynı bilmeyen için de durum aynı. Yüzde yüz memnuniyet diye bir durum yok eğitimde. Ben artık o noktaya geldim. Yani. Çocuğunu hangi okula gönderirsen gönder, nereye gönderirsen gönder, en aklı başındadan tut da bu işte en acemi olana, en tecrübeliden, en böyle farklı deneysel çalışmalar yapana kadar hiçbirinde gerçek mutluluk diye bir durum yok. Hepsinde hoşuna giden bir takım şeyler olacak. Ve hoşuna gitmeyen bir takım şeyler olacak. Bir şeyler hoşuna giderken zaten iyi gidiyor. Hı hı. Mesele şu ki hoşuma gitmeyen bir şey olduğu zaman ben ne yapacağım? Evet. Şimdi... Ya Bir örnek paylaşmıştın benimle onu ben rica edeceğim işte, seninle. Çok basit anlamda biz bu, bu programda hep çocuğun yemek hikayelerini anlatıyorum. Gene okulla <gülüyor> ilgili yemek hikayelerinden birini anlatacağım. Tabii siz evde çocuğu kendi bildiğiniz gibi yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra da bir okula gönderiyorsunuz ve hani... Herkesin en değerli varlığı çocuğu ve en doğru neyi biliyorsa onu yaparak gönderiyor ve genel eğilim doğrultusunda da okullar, kurumlar bir politika belirliyorlar. Nedir politika? Her ana baba çocuğunun o gün okulda ne yediğini merak ediyor. Ama şunu çok açık söyleyeyim benim umurumda değil. Hiç umursadığım bir konu değil. Sabahleyin kahvaltı ederek çıkıyor akşamleyin de eve geldiğinde gene yemek yiyebiliyor dolayısıyla arada ne yerse yesin idare eder bu çocuk gözüyle bakıyorum evet. ve sabahleyin iyi bir kahvaltı ettiğini de biliyorum sağlıkla ilgili de bir sorun olmayacak ve sizin bir tavrınız var, o evet, var. bizim bir tavrımız var tavrımızda şu yemek konur oturulur hep birlikte yenir yenildikten sonra da kalkılır yemek istemeyen yemeyebilir bu benim için de geçerli oğlum için de geçerli eşim için de geçerli ancak bir sonraki resmi yemek saatine kadar da bir daha yemek falan filan yok. Evet. Yani öğle yemeğinde yemiyorum dersen akşam yemeğini beklersin. İyi ihtimalle arada bir meyve falan filan yiyebilirsin. Tamam. Şimdi Polat, e, Poyraz 5 yaşında. Evet. Tabii bu 5 yaşına gelinceye kadar bazı denemeler oldu. Tabii tabii bazı denemeler oldu. Çocuk denedi, biz denedik bilmem Ama ne. bir öğrenme bir yer öğrenme aldı. Ne oldu ve Poyraz'da bu turum tamamdır. Yani o evet. şunu rahatlıkla söyleyebilirim ben yemeyeceğim. Tamam. Tamam sen bilirsin. Herhangi bir zorlama Haylar, yok. Hiç bir zorlama yok. Yani tamam. yemeyeceğim. Tamam, sen bilirsin. Palat e, bunun altını çizmek istiyorum çünkü biliyorsun bu konuda baya farklı davranışlar var ben, onda... beni çok üzüyor bu. Yani evet. Em eminim onlar doğru olduğunu düşündükleri için onu yapıyorlardır. E, ama ben burada söyleyeyim ya. profesör olarak <gülüyor> <gülüyor> yanlış. yanlış çok yanlış çok yanlış çok yanlış. Yani ee, biz e, bugüne kadar hiçbir masaya gerilimle oturup gerilimle kalkmadık, kalkmadık. en azından Peki, onu biliyorum. Bu o ayrı bizi... bir konu değerli izleyenler bunu ayrı bir şekilde el alacağız bir gün alalım bu Alalım, alalım ee, Çünkü bir çocuğa ye yeah, hadi ye yeah, ye yeah, diye ısrar ettiğiniz zaman. Ne kadar, hangi yönlerden, hangi boyutlardan, hangi katmanlarda zarar verdiğinizin farkında değilsiniz. Hayatı kendiniz için kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz ama o çocuğun hayatı çok çok zorlaşıyor. Ee, onun için ona ayrıca bir konuşalım. Bu önemliydi. Bu önemli. Tabii şimdi e, hani derler ya evdeki hesap çarşıya uyar mı uymaz mı meselesi. Ha. Lakin biz böyle çocuk yetiştiriyoruz ama işte çocuk bir başka grubun içerisine girdiğinde genel eğilim neyse o doğrultuda bir eğilimle karşı karşıya kalıyor. Şimdi geçen gün okulda bir problem yaşamışlar bizim oğlan yemek istememiş yemeğini öğretmeni de ye demiş bu da ya öğretmeni memnun edeceğim diye yemeye zorlamış kendini ve hakikaten rahatsız olmuş orada. Evet şimdi geldi bu. Ben diyor yemek istemiyordum ye dediler işte yemeye çalıştım bana iyi gelmedi falan filan e, üzülmüş. Ben de öğretmenle konuşmaya gittim bunun üstüne Hı. yani bunun üstüne konuşmaya değil bir veli toplantısı var gidemeyeceğim gideyim bari görüşeyim diye. Şimdi bu konuyu konuşuyoruz öğretmene ya bakın bizim için hiç önemli bir konu değil bu dedim. Yani bu yemek yeme meselesi bizim için mesele değil yerse yesin yemezse yemesin hiç sorun değil ve gözleri ışıldadı böyle öğretmenim bunu bildiğim iyi oldu dedi hı hı. çünkü benim oğlum yemeğe oturulduğunda dışarıda kalabalık bir yerde ve hele bir de aç değilse yani hı hı. orayı izler buraya bakar şunu takip eder bilmem ne yapar ve ben bunun daha anlamlı daha değerli olduğunu düşünüyorum yani hı hı. orada yiyeceği bir yemektense sağ solu izleyerek öğreneceği birkaç şey yapmak iste içinden geliyor bir daireyeten ben çocuğuma otur gözlem yap arkadaşına bak oradaki bilmem neyi takip et kediyi izle falan demiyorum çocuğun içinden geliyor bu. Evet. Şimdi içinden gelen bir şey yapmasına hı hı. engel olmuş olacağım. Ne için engel olmuş olacağım? Yemek yesin diye engel olmuş olacağım. Ama bir diğer taraftan da öğretmenin de çok iyi anlıyorum. Yani ben bu konuyla ilgili en ufak bir yargılama içerisinde değilim. Evet. Çünkü çocuklarının ne yediği, yemek ne yediğini öğrenmek için telefon edenler var. Evet. Şimdi bugün ne yedi diyor gün içerisinde. Ne kadar, kadar yedi diyor. Ne kadar yedi diyor. Bilmem hı. ne diyor. Yani Biraz sual e Ama şimdi öyle olduğu zaman da bu diğer taraftaki adam da diyor ki ya ne yapıyorsunuz ben bugüne kadar böyle bir şeyin içerisinden gelmedim. Şimdi burada önümde benim iki seçenek var. Bir gidip kızabilirim okula ne yapıyorsunuz siz ya niye benim çocuğumu zorluyorsunuz diyebilirim bu bir seçim. Evet. Bir diğer seçim bir dakika ya bu insanlar bunu yapıyorlar ama bunun bir nedeni var yani. Hmm. Benim çocuğum için durum böyle olmayabilir ama bunu isteyen veliler var ve onlar da bunu bilmiyorlar şu anda. Çünkü ben gidip onlara bir dakika bunu benim çocuğuma yapmayın gerek yok istemez o. O böyle yaşamadı böyle öğrenmedi demedi çünkü kimse. Ve hakikaten bu böyle bir süreç diye düşünüyorum ben. Çünkü evet. benim çocuğum tek başına eğitim almıyor. Diğer evet. çocuklar da var ve bunu anlamak durumunda ana baba yoksa durumu çok zorlaştırır. Evet. Palat burada altını çizmek istediğim bir şey var. Okula gittin Evet. Ve bir sohbet başlattın. Kesinlikle. Öğretmenle ve bu sohbet içerisinde öğretmen e, ev durumunu öğrendi, evet. e, Poyraz'ın olaylara bakış tarzını öğrendi, senin bakış tarzını Tabii. öğrendi ve böylelikle sizin beklentilerinizle ilgili Çocuğun davranışına anlam vermeye tabii, başladı tabii, tabii. ve şimdiden sonra öyle he, herhangi bir şekilde kızma, suçlama falan olmadı. Yok, bu bilgilere hayır, sahip hayır, oldu hayır, hiç, hiç. ve böylelikle öğretmen bu bilgiler çerçevesinde daha güçlü öğretmenlik yapabilecek hale Aynen geldi. Öyle. Yani biz şunu sanıyoruz tüm dünyanın bizim bildiğimiz gibi ve bizim algıladığımız şekilde yürüdüğünü ve biz herkesin her şeyi bizim gördüğümüz gibi gördüğünü düşünüyoruz. Eğitimin bence en ciddi çıkmazı bu noktada. Evet. Ee, şimdi burada yeniden bir kelimenin altını çizmek istiyorum. Sohbet içinde olmak. Çok önemli. Sonra e, bir, abi eğer kardeşine bir şeyler öğretimi eğitim <gülüyor> yapabilir mi falan diyor. Evet abi yapabilir. Yaparım. Çok güzel yapar. Nasıl yapar? Sohbet içinde olarak. Yaşam her gün çocuğa, yetişkine, dedeye, neneye, herkese eğitim fırsatı veriyor. Öğrenme, düşünme fırsatı veriyor. Ama yaşamı yargılarsan... ...başka türlü oluyor... ...bu kötü şeyler başıma geldi... Niye böyle oldu ya... ...felek vurmuş bir kere... ...dediğin zaman kaybediyorsun... Ama... ...savaşçı tutumu içerisinde... ...olan her bir olaydan... ...savaşçının öğreneceği bir şey vardır... ...dediğin zaman... ...egoyu bir tarafa bırakıp... ...ne demiştik... ...kızan insan öğrenemez... Öğrenim ...öfkeli insan öğrenemez. insan öğrenemez... ...anladığın Öğrenim. zaman da öfke kalmaz... Öyle. ...şimdi... O zaman abi sen kardeşinle sohbet içinde olursan onun yaşadığı senin yaşadığı yaşamı o sohbet içerisinde değerlendirirsen çok iyi bir eğitim süreci başlatmış olursun. O bakımdan temel felsefe şu öğretmenle öğrenci arasında sohbet var mı? Veli ile öğretmen arasında sohbet var mı? Müdürle öğretmen arasında sohbet var mı? Ama en önemlisi ailede sohbet var mı? Bir de Polat toplumda sohbet var mı? Tam doğrusu hocam. Yani bu olduğu zaman başka bir yere geliyor. Şimdi sen evet. eğer sohbet edildiğinden ve edilebileceğinden emin olduğun bir ortamla ilişki içerisindeysen o sana bir rahatlatma, rahatlama durumu getiriyor. Diyorsun ki ya şimdi bir şey olursa bir sıkıntı yaşarsam gider konuşuruz. Ve bu konuda bir ortak anlayış noktasına geliriz. Burada benim kendimi anlatmama imkan tanırlar, bu fırsatı verirler. Bu herkes için geçerli. Okul bilirse ki Veli beni dinler, dinlerden kastım duyar anlamındaki evet. dinler, söylediğimi yapar evet. anlamındaki dinler değil. Evet. Okul bilirse ki ya Veli beni dinler, şimdi evet. ben bir şey anlatırsam bunu anlamaya çalışırlar. Benim gözümle görmeye, benim gözümle çalışır. görmeye çalışırlar, bu durumu öyle değerlendirmeye çalışırlar. Veli bilirse ki ben bir şey anlatmaya çalışırsam öğretmen ve kurum beni dinler. Hı -hı. Öğrenci bilirse ki benim burada bir ederim var, bir olurum var. Ben kendimi anlatmaya çalışırsam bu insanlar beni anlamaya çalışırlar. Buradan hiç şöyle bir sonuç yok. Anlatırım ve söylediğimi yaparlar öyle bir şey değil. Beni dinlerler. Asıl mesele orada. Ben derdimi anlatırım. Evet ondan sonra birilerinin karar vermesi gerekir. Bu ayrı. Evet. O karar meselesi ayrı ama asıl konu dinlerler mi dinlemezler mi beni duyarlar mı duymazlar mı sohbet burada yaşar mı yaşamaz, yaşamaz mı mi? yani, yani. E, hocam biz çok sıkılıyoruz derste e ne yapalım işte 10 dakika ders olsun 50 dakika telefüs olsun pardon o olmaz Hı -hı. yani seni dinliyoruz seni önemsiyoruz ciddiye alıyoruz diye böyle bir şey yapamayız sisteminde Hı -hı. bir takım gerekleri var Hı -hı. ama bununla beraber evet bunu söylediğin zaman seni böyle bir gülümseyerek ah canım benim diye dinleriz evet Zaten iyi dinlersen, onun gözüyle görürsen zaman içerisinde o ders öyle bir değişime girmeye başlar ki onlar çıkmak istemezler. Tabii canım tabii. Yani, hocam biraz daha söyleseniz Aynen öyle. Çabuk geçti. Aa öyle mi oldu falan. Ee, bir de şu kovdarda sarıza falan demeye başlarlar. Neden böyle derler? Çünkü insan. Tabii canım. Anlamak istiyor. İnsan. Öğrenmek istiyor. Kafası bölük pörçük olmuş insan. Bıkar ama... ...yaşamını bir bütün olarak... ...görmeye başladığı zaman... ...ben en çok seminerlerim hoşuma gidenle... ...biliyor musun? Böyle konuşurken... ...birisi böyle bakar... ha ...hadisesi vardır. Sonra çıkar der ki... ...hocam ya... ...hep bununla berabermişim de... ...farkında değilmişim. değilmişim diyor, değil Siz yeni bir şey söylemediniz ki... ...ama farkında değilmişim... ...durumu. ha ...olduğu zaman buna hazır işte orada... Öğrenme değil eğitim oldu. Tabii, tabii. O, o kısmı çok önemli hocam. Bu arada bizim Facebook'tan yazanlar var hocam sorduğumuz soruları. O, evet. so daha doğrusu yorum yapmak isterseniz falan demişiz. Onlar da cevap yazmışlar. Mehmet Ali Kaygusuz diye birisi demiş ki hocam konu olarak öğrenciye karşı dürüst ve saygılı eğitim demiş. İşte ancak sohbetle olur. Ancak sohbetle olur değil mi hocam? Evet. Bu, bu çok önemli bir şey yani. Bu sohbetle yani... ilgili bir imaj yaratmak istiyorum. Ben ee, çocuğunun, torunun önüne inen dede verdi. Hakikaten öyle mi oldu? Ha Peki sen ne dedin? Falan dedi. Dedim işte sohbet. Sohbet o değil mi? İnsan insana sohbet oldu. Ve eğitimin özü bu. Ağlığınızı sağlık hocam. Kısa ya. bir ara verelim Evet verelim, verelim. Kısa bir ara veriyoruz değerli seyirciler. Konumuz eğitim ve sohbetimiz esasında eğitimin özü dedik. Talar hocam ee, gene bir şey yani bize yazan Facebook'tan yazan bir Ali Kahraman isimli bir beyefendi bir soru sormuş hocam. Onu size sormak istiyorum. Anlamlı da buluyorum ben bu soruyu. Eğitimde öğretmen öğrenciye bilgi biriktirmeyi mi? Özgürleşmeyi mi öğretmeli? Evet. Şimdi burada önce şeyi sormak istiyorum. Bu özgürleşmeyi öğretme meselesi eğitimin işimidir. Bence eğitimin nihai olarak götürdüğü yer orası. Hı hı. Özgürleşme ne demek? Kendini tanıman, dünyayı tanıman... Olayların sisteminin farkına varman ve sen ben bunu yönetebilirim deme arabanın direksiyonu bende deme böylelikle yaşamının denetimini eline almışsındır bildiğin kadarıyla ve yaptığın davranışların sonucunda ne nereye kadar gider sınırlarının farkındasın sorumluluklarının farkındasın gücünün farkındasın. ...o sınırlar ve sorumluluk bilinci içerisinde... ...anlamlı, coşkulu bir yaşam yaratma durumundasın. Tabii bu... ...herkes seninle en olmayabilir. Orada tabii da cesaret tabii, tabii, lazım. Tabii, tabii, tabii. Yani. Ve... ...işte... ...bu eğitim süre içerisinde... ...değer verdiğin, önem verdiğin... ...öğretmenler... ...der ki... ...içini dinleyebiliyor musun? Gözüne bakıp hesap verebiliyor musun? senin için çok önemli bir tanık. İşte eğitim bu süreç sonucunda bence öğrenciye şunu vermem Hayatının en önemli tanığı sensin. Gözüne vicdanını hesap verebiliyor musun? Özgürlük burada başlıyor. Zaten bu sonsuz özgürlük hocam. Yani bir yandan sonsuz özgürlük bir diğer taraftan da hakikaten bütün sınırlarını sizin belirlediğiniz bir özgürlük hali bu. Ama çok da vicdanlı bir özgürlük bu. Kesinlikle. Yani diğerlerini yok sayan, onlar yokmuş gibi davranan falan bir özgürlük durumu bu değil. Ve sohbet içinde bir eğitim bu noktaya getirir gerçekten. Burada, burada altını çizmek istediğim yeni bir şey var. Yani birisi diyebilir ki hocam ya yani son derecede bencil, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, arsız insanlar yetişmez mi bu şekilde? Çok... Önemli bir şeyi atlamış oluruz bu korkumuzda. Ee, ben inandığımdan dolayı yaradandan söz ediyorum. Öyle yaratmış ki insanı içimizde, biyolojik temelimizde yetişirken, gelişirken bundan istihdalar olabilir ama büyük bir şekilde bizim mutluluğumuzu diğerlerinin mutluluğuyla ilişki haline getirmiş. Çok. Ve bu diğerleri sadece insan olmak zorunda değil. değil. Bir, bir kuş, bir. bir kedi, herhangi başka bir canlı, bir çiçek ee, ve e, Türkçede çok güzel bir laf var. Canını seveyim, canım şuna bak, ay kuş gelir bakar bir şey yapar böyle, cüm cüm, cüm öter böyle, bakarsın olay için mutlu. Bunu kimse öğretmedi sana. Aynen, aynen. O bakımdan özgürleşen insan bu mutluluğa çok önem verir. Çok, çok. Ve der ki şu kadar para kazanacağım, şunlar şunlar yalan söylemiş olacağım, kendinden uzaklaşacağım. Bu kendinden uzaklaşmanın getirdiğine mutsuzluk. Yok Al abiler. Al almayacağım ya. bunu da. İşte orada savaşçının özgürlüğü var. Aynen. Ve sen bunu hissettiğin zaman bir insanda dersin ki abi ben bu insanı manipüle edemem. Bu insan özgür. Bana. Neyse onu söyler, kızmaz, öfkelenmez ama kendi bildiği doğrusuyla ben bu insana güvenirim. Bu insanın vatandaşım olmasını isterim. Bu Ailemden böyle insan yetişmesini isterim. Bu insanın okulumda öğretmen olmasını isterim. İşte eğitimin amacı sohbet içinde olan, kendine saygısı olan, gözüne vicdanını hesap veren özgür insanlar yetiştirmek olmalı. Hocam ne güzel topladınız ya. Teşekkür ederim, ara sıra böyle... <gülüyor> Evet değerli izleyenler umarım bu sohbetiniz sizin için de yararlı, üzerinde düşünülecek malzemeler getirmiştir. Palatcım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın Hoşça kalın.